Aziz Sıddık kardeşlerim. Sizin fevkalade sebat ve ihlasınızın galebesi ve o musibeti definden sonra ehli dünya cepheyi değiştirdi. Zındıkanın desiseleriyle bu havalide bizlere karşı perde altında maddi ve manevi tahşidatı başlamış. Gayet dikkatle ve şeytancasına şakitlerin hakiki kuvvetleri olan tesanüdü bozmağa çalışıyorlar. Sizlere risaleleri iade ettikleri halde kurnazcasına dolaplar çevriliyor. Biz, sizin bir şubeniz hükmünde olduğumuz halde, bizi asıl ve merkez telakki ettiklerinden, daha ziyade desiseleri bize karşı istimal ediyorlar. Hafıza hakiki Cenab-ı Hak'tır. İnşallah hiçbir zarar edemeyecekler. Fakat, bu şuhur-ü mübarekenin, eyyam ve leyali-i mübarekesinde halis dualarınız ile bize yardım ediniz. Bir şey yok, fakat mümkün oldukça ihtiyatlı ve dikkatli olunuz. Hazret-i Ali radıyallahu anh, Ve Gavsi Geyrani Kudses -e sırru gibi kahramanların manevi teminatı Kul ve la tahaf ve la hitapları bize her vakit cesaret ve kuve imaneviye veriyor. Katip Osman'ın mektubunda kahraman Rüştü'nün bahadır biraderi Burhan'ın risalelerin kurtulmasına çok hizmet ettiğini yazıyor. Zaten o cesur kardeşimizin eskiden de bu çeşit hizmetleri vardı. Hem ona hem Risale-i Nur'un kurtulmasına çalışanlara ve medhali bulunanlara hatta mahkeme reisine ve insaflı azarlarına hem dua hem teşekkür ediyoruz. Münaşip görülse mahkeme reisine hususi teşekkürümüzü beyan edersiniz. Bismihî subhâne ve emmî şey'in illâ yusabbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü biadad âşirât dakâik hâzihi eş Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela sizin geçmiş leyle Miraç ve gelecek Leyle ibraatınızı tebrik ediyoruz ve makbul dualarınızı rica ediyoruz. Saniyen 25. söz olan Mucizatı Kur'aniyenin nısfı ahiri acelelik belasıyla gayet mücmel kalmasına bedel size evvelce yazdığım gibi bazı lahikaları onun ahirinde ilhak etmiştik. Şimdi en mühim bir parça 20 sene evvel tab Tab'edilen lemaatta gördük. Onun da Mucizatı Kur'aniye zeyillerine içine derci pek münasip görüldü. Kahraman Tahirînin bana getirdiği bir nüsha Lemaat'ı çok kıymettar gördüm. Eğer bir nüsha daha o havalide varsa, siz de o parçayı nüshalarınızın ahirine yazarsınız. Zaten Lemaat, kendisi de harikadır. Ramazan-ı Şerif'te, yirmi gün zarfında, nesir bir surette tekellüfsüz birden yazılmış. Sonra baktık, Sehl-i Mümtenî gibi bir nesri i manzum ve bir nazm-i mensur suretini almış. İçinde bu parça daha harikadır. Lemâat'ta o parçanın sel levhası icaz ile beyan icazı Kur'an. Bir zaman rüyada gördüm ki Ağrı Dağı altındayım. Birden dağ patladı, dağ gibi taşları aleme dağıttı, Sarstı cihanı. Bundan ta tarzı nazar 2'dir. Biri zulmetdar, diğeri ziyadar sel levhasına kadar. Eğer Lemâat sizin elinize geçmemişse o parçayı buradan size göndereceğiz. Salisen hem latif hem güzel, zarif bir hadiseyi söyleyeceğim. Bu memlekette Risale-i Nur'a, erkeklerden ziyade fedakârâna yapışan ihtiyare hanımlar ve ihtiyare hükmünde masume genç hanımlar, eski zaman sırmalı ve yaldızlı gelinlik cihazatının içinde, kıymettar parçaları Risale-i Nur'un edzalarının ciltleri üstüne çekip, bütün risaleler altın yaldız ile ciltlemiş gibi bir tarza girdi. Risale-i Nur'un manen güzelliğine, ve Hüsrev ve tahiri ve Alilerin ve Hasan-ı ve Asım gibi kardeşlerimizin yaldızlı yazılarının cemaline, cildi üstünde de şirin bir güzellik daha ilave ettiler. Hafız Ali'nin mektubunda yazdığı Ümmühan ve Şahinde değerinde, burada Risale-i Nur'a bütün kuvvetiyle çalışan çok hemşirelerimiz var. Mesela Asiye, Saniye, Ulviye, Lütfiye, Aliye gibi Risale-i Nur'un şakirdleri, Oradaki hemşirelerine ve kardeşlerine selam ve dua ediyorlar. Bismihi Sübhaneh. Ve im min şeyin illa yusebbihü bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi'adedi âşirat-i dekaiki şehri Şabane ve Ramazan. Aziz Sıddık Mübarek Metin Kardeşlerim. Sizin leyle-i beratınızı ve gelen leyali-i Ramazan-ı Mübarekenizi tebrik ederiz. Cenab-ı Hakk'a yüzbinler şükür olsun ki, Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor. Her tarafta fütuatı var, ehl dalaletin hileleri onu durdurmuyor. Bilakis çok dinsizler teslim-i silah ediyorlar. Hafızal'in dediği gibi korkuları pek ziyadedir. Şimdi, dinsizlik taassubu ile değil, korku ciheti ile O korku, Risale-i Nur lehine dönecek inşallah. Nur fabrikasının sahibi, bu defaki mektubundaki harika ve yüksek duası, Onun tevkalade ihlas ve sadakatinin bir tereşuatı nazarıyla baktığımızdan, bin derece haddimden ziyade hüsnü zanlını Risale-i Nur hesabına kabul edip, duasına amin deriz. O, Nur fabrikasının mektubu, Hasan Atıf'ın mektubuyla, Leyle i Berat akşamında elimize geçti. O gecemize, bereketli ve mübarek bir tebrik nev'inde telakkeyledik. Aziz kardeşlerim, bu mübarek Ramazan'da dahi geçen Ramazan gibi, bu aciz ve zayıf kardeşinize, manevi ve uhrevi say ve çalışmanızdan zekat miktarınca vermenizi ve onun hesabına bir miktar çalışmanızı ve ziyade hüsnü zannınız ile ona tahmil ettiğiniz ağır yüke o cihette yardımınızı pek çok rica ederim. Derdi maişet sersemliğiyle ekser halk ahiret işlerine ikinci derecede bakmalarından ehli dalalet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakirtleri kanaat ve iktisat düsturlarıyla bu manevi hastalığa da mukabele ederler inşallah. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize birer birer selam ve dua ederiz. Said Nursi. Bismihî subhâne ve emmîşey in illâ yüsbihu bihamdihi. Esselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü. Aziz sıddık kardeşlerim. Sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenâbu Erhamur Rahîmîn Bu Ramazan-ı mübarekenin hürmetine rahmeten lil alemin olan Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ümmetine rahmetiyle imdad eylesin. Amin. Asar-ı gadab-ı ilahi olan afat ve dalaletlerden muhafaza eylesin. Amin. Ve Risale-i Nur şakirtlerini Neşre Envar-ı Kur'aniye'de muvaffak eylesin. Amin. Hizbul Azam-ı Kur'an'ının gelmesini iştiyakla bekliyoruz. Saniyen Hafızelenin mektubunda Kahraman Süleyman Rüşdü'nün gelmesini tebşir ediyor. Biz de ona, binler safalarla geldin deyip ve üç cihetle onu ve masumlarını tebrik ediyoruz. Ve Hasan Atıf'ın Demirci Mehmet namını verdiği Bedevi kardeşimize yazdığı uzun mektubu, buradaki kardeşlerimize ihlas noktasında ehemmiyetli tesiri var. İhlas Risalesinin sırrını ve düsturlarını yerleştirmeye çalışması bizi çok mesrur eyledi. Cenab-ı Hak onun gibi halis kardeşleri çoğaltsın, ve atıfın o mektubunda, Medrese-i Nuriye'deki kahramanlardan kıymettar bir iki yüksek ihtiyarın, Risale-i Nur'a parlak irtibatları bizi sürur yaşıyla ağlattırdı. Bu defa evvelce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir tetinmesi olarak, bu havalideki tehlikeli vaziyette bulunan gençlere bir ihtarname namında bir fıkra gönderiyoruz ta ki, Risale-i Nur'un genç şakitlerinin gittikleri istikamet ve iffet ve ittiba-ı sünnet-i seniyye, gençlik noktasında ne kadar kıymettar bulunduğunu ve hakiki ve zevkli gençlik ise, o tarzdaki bahtiyarların gençlikleri olduğunu bir kat daha isbat edip, hakiki genç Türkler kimler olduğunu göstersin. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ederiz. Ve mübarek dualarını bu mübarek Ramazan-ı şerifte, ve bire bin kazancı kazandıran Eyyam ve Leyali-i Mübarek'e de rica ediyoruz. Elbâkî huvelbâkî, kardeşiniz Said Nursi.